1207, numaralı konu, Hazreti Ali'nin kurra hakkındaki sözü, evet, Hazreti Ali mescidde bir gürültü işitti, bazı kimseler Kur'an okuyorlar ve okutuyorlardı, şu kişilere cennet olsun, onlar Rasulullah'ın yanında insanların en sevimlisidirler, dedi.